namaza başlamayla gereken şartları okuyorum. İftitah Tekbiri Adına tahrime de denen iftitah tekbiri, namaza başlarken alınan tekbir olup, Allahu Ekber diye söylenir. İftitah tekbiri, Allahu Teala'ya sırf tazim ifade eden bir tabirle yapılır. Kişi bu tekbiri getirince namaza girmiş olur. İmam-ı Azam, ve Ebu Yusuf rahmehullah'a göre iftitah tekbiri şarttır, rükün değildir. Muhammed Rahimehullah'a göre ise farzdır. Bu ihtilafın semeresi şudur. Bir kimse üzerinde pislik taşıdığı halde iftitah tekbiri alsa ve tekbiri bitirir bitirmez bu pisliği atsa veya avret yeri açık olduğu halde tekbir alsa ve tekbiri tamamlar tamamlamaz orayı örtse, yahut kıbleden dönmüş durumdayken tekbiri bitirdikten sonra kıbleye yönelse ya da zevalden önce öğle namazının tekbirine başladığı anlaşılır da tekbir getirdikten sonra öğle vakti girmiş olursa, İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf Rahimehullah'a göre namaz caiz olur. Muhammed Rahimehullah'a göre ise caiz olmaz. Ayrıca farz namaz bozulduğu zaman, iki imama göre nafileye dönüşür. Muhammed rahimehullah'a göre dönüşmez. Namaza başlarken iftitah tekbirinin hangi lafızla olabileceği hususunda Ebu Hanife'nin kuralı şudur. Tahrime Allahu Teala'nın isimlerinden sırf tazim ifade eden lafızlarla yapılır. Bununla birlikte namazın vacipleri bahsinde zikredeceğimiz üzere namaza Allahu ekber sözüyle başlamak vaciptir. Bu lafızdan başkasıyla başlamak, tahrimen mekruhtur. Sırf tazim ifade eden lafızlara, Allahu azam, Allahu kebir, la ilahe illallah, elhamdülillah ve bunların benzerleri misal olarak verilebilir. İftitah tekbirinde, ekber kelimesindeki B harfinden sonra elif ekleyerek Ekbar diye okunursa namaza başlanmış olmaz. Aynı şekilde Allahu kelimesinin ilk harfi olan hemzeyi uzatarak e Allah veya e Allah yahut E Allah diye okumak caiz değildir. Bu şekilde okumak şek ve şüphe ifade edeceğinden bu nedenle de mana değişeceğinden namaza başlanılmış olmaz. İmama uyanın aldığı bir tekbirden Allah kelimesi, imamla beraber Ekber kelimesi ise imamdan önce vaki olsa en sahih görüş bu kişinin namaza başlamamış olmasıdır. Bunu Fakih Ebu Cafer Rahimehullah söylemiştir. Rükû halindeki bir imama uyacak olan kimse Allah kelimesini ayakta ekber kelimesini ise rükûda söyleyecek olsa imama uymuş olmaz. Yani namaza başlamış olmaz. İmama uyacak olan kişi Allah kelimesini imamın Allah kelimesini bitirmesinden önce bitirecek olursa namaza başlamış olmaz. İmama Rükuda iken yetişen kişi rükû tekbirine niyet ederek ayakta tekbir getirse namazı caiz olur. Serahsi rahmehullahın El-Muhit isimli eserinde böyledir. Veberi Rahimehullah'ın El-Mepsud eserinde de şöyle zikredilmiştir. Dilsiz ve hiçbir şeyi güzel yapamayan ümmi biri niyetle namaza başlamış olur dilini hareket ettirmesi lazım değildir. Namaza başlamayla gereken şartlar Kıyam Namazın rükünlerinden biri de kıyam, ayakta durmaktır. Farz ve vacip namazlarda ve hanefilerde en sahih olan görüşe göre sabah namazının sünnetinde kıyam, ayakta durmak, rükun olarak bir farzdır. Kıyama gücü yetenlerin bu namazları oturarak kılmaları caiz değildir. Çünkü Allahu Teala El Bakara Suresi 236. ayette mealen Allah için itaat edenler halinde ayakta durun buyurmaktadır. Ayakta durmaya gücü yeten bir kişi çekiliverse düşeceği bir şekilde duvara veya bastona yaslanarak namaz kılacak olsa namazı geçersiz olur. Hasta olan kişi ayakta durmaktan aciz olursa, kıyam ve ondan düşer. Hastanın ayakta durmaktan aciz olması ya hiç ayakta duramama sebebiyle hakikaten ya da ayakta durması durumunda hastalığının artması veya uzaması veya şiddetli ağrılar duyacak olması sebebiyle hükmen olur. Bu durumdaki hastanın eğer rükû ve secdeye gücü yetmezse, Yahut sadece secde yapmaya gücü yetmezse başı ile imada bulunur. Hasta olan bir kişinin ayakta durmaya veya ayakta durmakla beraber ruku etmeye gücü yeterdi. Secde etmeye gücü yetmezse kıyam ona lazım gelmez. Bu kişi namazlarını oturarak ima ile baş işaretiyle kılar. Bu kişinin namazını ayakta ima ile kılması da caizdir. Ancak Evla olan yani daha iyi olan oturarak imâ ile kılmasıdır. Çünkü bu durumda o, secde haline daha yakındır. Ayrıca ayakta durmak yani kıyam, secdeye inmek için bir vesiledir. Secde ise asıldır. Zira secde, kıyamsız da meşru bir ibadettir. Nitekim tilavet secdesi böyledir. Kıyam, ayakta durmaksa, Yalnız başına meşru bir ibadet değildir. Hatta bir kimse, Allah'u tealadan başkasına secde etse kafir olur ama ayakta dursa kıyamda olsa böyle değildir. Dolayısıyla, asıl olan, secdeyi yapmaktan aciz olan kimseden vesile olan kıyamda düşer. Hasta olan bir kimsenin bir yere yaslanarak ayakta durmaya gücü yeterse, oturarak namaz kılması caiz olmaz. Hasta olan bir kimse, ayakta durmaya gücü ne kadar yetiyorsa, o kadar durur. Sonra namazına oturarak devam eder. Hatta sadece ''Allahu ekber'' diyecek kadar ayakta durmaya gücü yeterse, o kadar durur, sonra namazına oturarak devam eder. Sıhhatli bir kimse, namazın bir kısmını ayakta kılar da sonra ayakta durmasını engelleyen bir hastalık belirirse, bu namazı oturarak tamamlar, rükû ve secdesini yapar. Buna gücü yetmiyorsa, imâ ile, baş işaretiyle rükû ve secdesini yapar. Eğer oturmaya gücü yetmezse, sırt üstü yatarak namazını tamamlar. Çünkü namazın tamamını oturarak kılmaktansa, ednâ'yı yani daha aşağı olan oturmayı, alâ, daha yukarı olan kıyam üzerine bina ederek kılmak daha iyidir. Kendisindeki bir hastalık sebebiyle rükû ve secde eder olduğu halde oturarak namazını kılan bir kimse, bu esnade sıhhat bulursa namazını ayakta devam eder. Çünkü namaza devam etmek bir imama uymak gibidir. Nitekim ayakta namaz kılan kişinin oturan kişiye uyması caizdir. Hasta olan bir kimse namazını oturarak baş işareti yani ima ile kılarken, bu esnada rükû ve secde etmeye gücü yeterse, namazını yeniden kılması gerekir. Çünkü rükû ve secde etmeye gücü yetenin, imâ ile namaz kılana uyması caiz değildir. Oturarak namaz kılmaya güç yetiremeyen bir hasta, arkası üzerine yatar, ayaklarını kıble tarafına yöneltir, rükû ve secdesini imâ ile yapar. Bu hastanın sağ yanı üzerine, Yüzü kıbleye gelecek bir şekilde yatarak ima ile namazını kılması da caizdir. Yatarak dahi başıyla imaya güç yetiremeyen bir hasta, namazını sonraya bırakır. Gözleri, kalbi veya ile imada bulunmaz. Bayılan bir kimsenin üzerinden bu haldeyken beş vakit namaz geçse, sonra kendine gelse bu namazları kaza eder. Bu durumdayken altıncı vakit namaz çıkacak olsa, geçen namazları kaza etmez. Bir özür sebebiyle oturarak namaz kılanın oturma şekline gelince, bu haldeki bir kimsenin sıhhat halinde teşehüde oturduğu gibi oturmaya gücü yetiyorsa, öyle oturur. Yetmiyorsa, haline uygun bir vaziyette oturur, öyle kılar. Baş işaretiyle yani ima ile namaz kılan bir kimse, üzerine secde etmek için önüne yastık ve benzeri bir şey koymaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Nitekim, Cabir radiyallahu anh'ın rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiğinde, onu bir yastığın üzerinde secde ederken görünce yastığı alıp attı. Bunun üzerine o hasta, Üzerine secde etmek için bir odun parçası aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da alıp attı ve şöyle buyurdu. Eğer gücün yeterse yer üzerinde namaz kıl, yere secde yap. Değilse ima ile namaz kıl ve secdeni rükudan daha alçak yap. Nafile namazlarda kıyam yani ayakta durmak vacip değildir. Bir özür bulunmasa da oturarak kılınabilirler. Fakat en faziletli olan ayakta kılmaktır. Konunun başında da ifade ettiğimiz gibi sabah namazının sünnetinde ayakta durmak yani kıyam şarttır, farzdır. İbni Abidin rahimehullah sabah namazının sünnetini vacip kabul edenlere göre bu açıktır. ''Sünnet olduğunu benimseyenlere göre ise vacip olma görüşüne riayet etmek içindir.'' diyerek konuya açıklık getirmiştir. Ama merak Felah'' isimli eserde, ''Sabah namazının sünnetinde en sahih olan görüş, oturarak kılınmasının caiz olduğudur.'' fetvasına yer verilmiştir. Teravih namazında kıyam. Teravih namazını bir özür olmaksızın oturarak kılmak hususunda iki görüş vardır. Birincisi, bazıları sabah namazının sünnetine kıyasla, teravih namazını özürsüz olarak oturarak kılmanın caiz olmadığını söylemişlerdir. İkincisi ise, bazıları caiz olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım fukaha ise caiz olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre, teravih namazını sabah namazının sünnetine kıyas etmek doğru değildir. Çünkü teravih namazı, tekit yönünden sabah namazının sünneti derecesinde değildir. Kadıhan rahimehullah, sahih olan görüş budur demiştir. Namaza başlamayla gereken şartlar Kıraat Kıraat, Kur'an okumak demektir. Namaz kılanın kendisine işittirecek derecede diliyle harfleri tahsih ederek, İmam-ı Azam rahimehullah'a göre çok kısa da olsa bir ayet, diğer iki imamımıza ve İmam-ı Azam Rahimehullah'tan nakledilen başka bir rivayete göre üç kısa ayet okuması namazın bir rükmü olarak farzdır. Allahu Teala, El-Müzzemil Suresi 20. ayette mealen şöyle buyurur. O halde Kur'an'dan kolaya geleni okuyun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıraatsiz namaz yoktur. Kendine işittirmediği kıraat, kıraat değildir. Meşayihın geneli bu görüşle amel etmiştir. Alimlerin çoğunluğuna göre kıraat, zahid bir rükündür. Bu sebeple kıyam, rükû, secde ve son oturuş, gerek cemaatle namaz kılarken, gerekse tek başına namaz kılarken terk edilmediği halde, kıraat, halefi, yerine başka bir şey yapma gereği olmaksızın imama uyandan düşer. Cabir radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse imamın arkasından namaz kılarsa, imamın okuyuşu, onun içinde bir kıraattır. İki rekatlı farz namazlar, vitir namazı ve nafile namazların her bir rekatında kıraat etmek, imam ve yalnız kılanlar için farzdır. Dört veya üç rekatlı farz namazların tayin edilmeksizin herhangi iki rekatında farzdır. Fakat Ali radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İlk iki rekatte Kur'an okumak, son iki rekatta da 4 veya 3 rekatli farz namazların ilk 2 rekatında kıraati kasten terk ederse bu mekruhtur. Sehven yani yanılarak terk ederse sehif secdesi yapılması gerekir. Bu farz namazların diğer rekatlarında yani 4 rekatlık farz namazın son 2 rekatında, 3 rekatlık farzın 3. rekatında Fatiha'yı okumak, seçkin olan görüşe göre vaciptir. Yanılarak terk edilmesi, sehif secdesini gerektirir. Ancak son iki rekatte, kıraat konusunda kişinin serbest olduğu, dilerse okuyabileceği, dilerse tesbih getireceği görüşü, İbni Mesud ve Hazreti Ayşe radiyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Konunun başında ifade ettiğimiz gibi, İmam-ı Azam'a göre, en az iki veya daha fazla kelime olan bir kısa ayet okumak, namazda farz olan kıraat için yeterli olan bir miktardır. Ayet-el-Kürsi ve Müdayene ayeti gibi uzun bir ayetin yarısını bir rekatta, diğer yarısını diğer rekatta okuyacak olursa, fukahanın geneli bunun caiz olduğu görüşündedir. Ancak kişi, en az kurtaracak kadar az bir kıraatle yetinmekten haya etmeli ve namazda yapılan kıraatin kat kat sevabına erişmeyi fırsat bilmelidir. Zira namaz dışında okunan her bir harfe on sevap vaat edilmekteyken, namaz içinde bu on katına çıkmaktadır. Nitekim Ali radiyallahu an şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı namazda ayaktayken okuyana, her harfine karşılık 100 hasene vardır. Abdestsiz okuyanaysa 10 hasene vardır. Namaza başlamayla gereken şartlar Rükû Namazın rükûnlarından biri de rükûdur. Rükû, eller dizlere ulaşacak şekilde öne doğru eğilmektir. Baş ve sırt düz bir satıh oluşturacak şekilde eğilmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına en uygun olan rükû şeklidir. Ayakta namaz kılan bir kimsenin rükû için sadece başını eğmesi yeterli olmaz. Allahu Teala Hac suresi 77. ayette mealen Ey iman edenler rükû ediniz! Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir Arabiye namazı talim ettiğinde şöyle buyurmuştur. Sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku, sonra da rükû et. Namaz kılan kişi kıyamdan rukuya giderken tekbir getirir. Ellerini parmaklar açık olarak dizleri üzerine onları kavrayarak koyar. Çünkü Kasım İbn Ebi Bezze'nin başka bir zattan radiyallahu anhuma rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle demiştir, Rükû ettiğin zaman ellerini dizlerinin üzerine koy ve parmaklarının arasını aç. Rükû yapan kişi başını ne yükseltir ne alçaltır. Rükuda rükû tesbihleri miktarınca azaları istikrar bulacak şekilde durarak mutmain olur. Ebu Katade radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Kendisine kişinin namazından nasıl çalar diye sorulunca rükûnun da secdesini de uşunu da tam yapmaz buyurdu. İmama, rükûdayken yetişen kişi, ayakta tekbir alır, sonra da rükûya gider. Şayet tekbiri rükûya yakın bir vaziyetteyken alırsa, namazı fasit olur, bozulur. İmama, rükûda yetişen kişi, o rekata yetişmiş olur. Bir kimse, imam rükûdayken tekbir alsa, İmam rükudan kalktıktan sonra rükûya gitse, tekbiri ayakta aldığı için namaza başlamış olur fakat o rekâta yetişmiş olmaz. Bir kimse imamından önce rükûya gitse ve imamı rükûya eğilmeden önce rükûdan kalksa bakılır, eğer bu kişi imamı rükûdayken tekrar rükûya gider ve imamı ile beraber rükû ederse namazı geçerli olur yoksa namazı bozulur.